Hoş geldiniz. Bu videoda çok ilginç bir filozofu ele alıyoruz ki genellikle zaten bütün filozoflar ilginçler. Ama bu kişi bir felsefe tarikatının kurucusu ve matematiği din haline getirerek şeyhe dönüşmüş biri. Öyle ki birileri onun teorisindeki bir yanlışlığı gösterdiğinde ya da gizli bilgileri ifşa ettiğinde ertesi gün denizden cesetleri çıkıyordu. Yani o kadar kökleşmiş bir tarikattan bahsediyoruz. Ve bu tarikatı kuran kişi yani Pythagoras, Türkçe söylersek eğer Pisagor, günümüzden 2500 yıl önce yaşamıştı. Hemen her başarılı filozof kendi felsefesini yaratır ve adı da kendi görüşleriyle anılır değil mi? Örneğin Descartes'in felsefe anlayışı veya Nietzsche felsefesi diyoruz. Bunun yanında Hegel'in diyalektiği veya Kant'ın metafiziği gibi bir takım tabirler kullanıyoruz. Çünkü bu kişiler bir iz bırakmayı ve özgün bir görüş yaratmayı başarmışlar. Ama kimse oturup da şopuna ercilik ya da sartırıcılık şeklinde bir akımdan bahsetmiyor. Çünkü genellikle bu filozoflar kendi fikirlerini ortaya atmışlar, tartışmaya açık bırakmışlar ve bunlar eleştirilmiş. Doğrusuyla yanlışıyla günümüze kadar gelmeyi başarmış. Ve herhangi bir felsefeye giriş kitabına ya da felsefe tarihi kitabına baktığınızda genellikle Thales, Anaximandros, Platon veya Aristo'yu görüyoruz. Bunların da görüşleri Platon'un görüşleri şeklinde aktarılıyor. Ama iş Pisagor'a geldiğinde direkt Pisagorculuk diye başlık atıyorlar. Yani Pisagor'un felsefe anlayışı veya Pisagor'un bilmem nesi şeklinde bir anlatım yok. Direkt Pisagorculuk var. Çünkü Pisagorculuk bir mezhep gibi, bir din gibi yayılmış ve tarihte de öyle kalmış. Peki Pisagorculuk nedir? Bu videoda bunu konuşacağız zaten ama önce bir bilgilendirme yapmam lazım. Pisagorculuğun tarihi ikiye ayrılıyor. Birincisi M.Ö. 530'da, Kroton'da, Pisagor tarafından kurulan cemiyet ve bu cemiyet ve anlayış Platon'un ölümüyle son bulacak. İkincisi ise M.Ö. 1. yüzyılda başlayan ve 4. yüzyıla kadar devam eden ikinci anlayış yani yeni Pisagorculuk fark ettiyseniz yeni Pisagorculuğun ortaya çıkmasıyla birincinin bitmesi arasında bayağı bir fark var hatta 250 yıl kadar bir kayıp var ve bu 250 yılla alakalı elimizde herhangi bir belge yok dolayısıyla Pisagor ve Pisagorculuk arasında büyük bir fark var çünkü Yeni Pisagorcu dönemde söylenen şeylerin ne kadarının Pisagor'a ait olduğu bilinmiyor. Genellikle hem 1. dönemle alakalı hem de 2. dönemle alakalı elimizdeki kaynaklar benzer kaynaklar. Örneğin Yamblikus veya Porfirius gibi yazarlar var. Fakat bunlar kitaplarında mitsel, efsanevi hatta hurafe diyebileceğimiz kadar uydurma anlatımlara da yer veriyorlar. Bu yüzden pek de güvenilir değiller. Daha güvenilir bir kaynak olarak Diyojen ve yazdığı ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri türündeki kitaplar var. Bunlar görece daha iyi ama yine de geç dönem kaynakları. Yani direkt ilk elden güvenilir bir bilgiye sahip değiliz. Bu yüzden Pisagorculuğun tarihi ve Pisagor'la alakalı neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemiyoruz. Tabi bunların haricinde başka yazarlar da var, başka kaynaklar da var. Ben onlardan da alıntılar yapıyorum. Mukayeseli olması için hepsinden, her görüşten beslenmeye çalıştım. Merak edenler video bittiğinde açıklama kısmına bakarak oradaki kaynakları görebilir ve kendi araştırmalarını yapabilirler. Diogen Laertius'un aktardığına göre Pisagor'un görüşleri Philolaos'a kadar bilinmiyordu. Gizlenmişti. Bunun muhtemel sebebi 1. Pisagorcu anlayışın oldukça kanlı bir şekilde yok olması ve yer altına inmek zorunda kalmasıydı. Çünkü 1. Pisagorcular zamanında Pisagor hayattayken bir ayaklanma çıkmıştı ve 2 kişi hariç bütün Pisagorcular öldürülmüştü. Dolayısıyla bütün Pisagorcuların temizlendiği, onun hakkında konuşmanın bile yasak olduğu bir dönemde oturup da Pisagorla alakalı kitap yazmak veya bu görüşleri kaydetmek pek de mümkün değildi. Ayrıca Pisagorcuların o dönemde yaşayan diğer filozofların aksine tarikatçı cemaatçi bir yapıda yaşıyor olmaları ve aralarındaki bilgileri de kimseye söylememeleri yani gizlilik unsurlarına bağlı kalmaları onlar hakkında bilgi edinmemizi zorlaştırıyor. Pisagorculuk Orfeus, Demeter ve Dionysios kültünden gelen bir takım mistik unsurlar ve gizlilik kuralları barındırıyordu. Bahsettiğimiz anlayışlar mistisizm ve sembolizm içeren Dışarıya açık olmayan karanlık aileler yapan, hiçbir bilgiyi dışarıya sızdırmayan bir takım gruplardan oluşuyordu. Kısaca bilgi vermek gerekirse Demeter kültünde Demeter acı çeken bir tanrıçadır. Çünkü efsaneye göre yeraltı tanrısı Hades, Demeter'in kızını yani Persephone'u kaçırmıştır ve Demeter kızını almak için her yolu denemiştir. Fakat başarılı olamamıştır. Nihayet Hades, Zeus'un aracılığı sonucu Persephone'u bir şartla annesine vermeyi kabul etmiştir. Koşulan şart Persephone'un yılın üçte birinde annesinin yanında kalması, geri kalan zamanda ise tekrar yer altına inmesiydi. Yani Demeter her yıl belli bir zamanda kızını toprağa vermek zorundaydı. İşte bu dine veya külte inanmış insanlar için bazı kurallara riayet etmek, örneğin oruç tutmak, kurban vermek veya 5 yılda bir yapılan geleneksel törenlere katılmak ve cemiyet içindeki olayları, ilimleri, ibadet şekillerini vesaire sır gibi saklayarak kimseye anlatmamak mecburiydi. Aynı şey Diyonisyos kültü için de geçerliydi. Hatta onlarda çok acayip, artı 18 alkollü, seksli bir takım ritüeller de vardı. Ama o kadar da ayrıntıya girmeyelim. Pisagorculuk da bu tip törelerden beslendiği için Onlara benzer bir yapıdaydı ve çeşitli kurallar barındırıyordu. Örneğin oldukça sıkı olan bu kurallara göre her bilgi herkese verilmezdi. Aristeksianos'un da aktardığı üzere Pisagorculuk'ta bilgi kutsaldı ve bir bilgiyi bir sırrı ifşa etmenin cezası ölümdü. Örneğin Hipasus geometrik bir bilgiyi ifşa ettiği için denizde boğdurulmuştu. Hipasus'un niye öldürüldüğü ile alakalı birçok rivayet var. Bunlardan biri Pisagor'un rasyonel sayılarla ortaya çıkması ve birçok öğretiyi buna dayandırması ama Hiposus'un irrasyonel sayılarla ortaya çıkarak yani Pisagor'un anlatımında bir hata bularak bunu çürütmesi. Bu zaten bir problem çünkü hem Pisagor'un güvenilirliğine gölge düşürüyorsun hem de millet ya sen benim inancıma laf mı ettin bakalım diyerek seni öldürmek isteyebiliyor. Hippasus'un tam hangi sebeple öldürüldüğünü bilmesek de bir şekilde öldürüldüğünü biliyoruz ve zaten bu rivayetin varlığı bile Pisagorculukta sır tutmanın ve bilgileri ifşa etmemenin ya da Pisagor'a karşı gelmemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Pisagor öğrencilerin cemiyet kurallarına uyup uymayacaklarını anlamak için onları 5 yıllık bir çömezlik sürecinden geçiriyordu. Bu 5 yıl boyunca öğrenciler Pisagor'un diğer öğrencilerinden ders alıyorlardı ama Pisagor'u görmüyorlardı. Eğer 5 yıl boyunca düzgün bir şekilde mürit olmayı başarırlarsa ancak o zaman Pisagor'u görmeye hak kazanabiliyorlardı. Yani anlayacağınız Pisagor döneminde Pisagorcu okul normal felsefe anlayışından Miletos mantığından baya bir uzaklaşmıştır ve Pisagorculuk bir Arayış bir sorgulayıştan ziyade yaşam biçimi ve din haline gelmiştir. Pisagorculuğun mistik anlayışlar içerdiği ve çok sonraları İslam aleminde de büyük bir kabul gördüğü bilinen bir şeydir. Zira Pisagor diğer filozoflar gibi bir doğa filozofu olmamış, adeta bir peygambere dönüşmüş veya dönüştürülmüştür. O öğrencilerinin deyimiyle bir üstad olmuştur. Zaten Pisagorcuların da meşhur lafıdır. Üstad böyle dedi. Veya üstad diyorsa doğrudur veya sloganıyla söylersek ipse diksit. Antik Yunan'da tartışılan en popüler konulardan biri de arke konusuydu. Bilim henüz gelişmediği için insanlar düşünce yöntemiyle, fikir yöntemiyle her şeyin özünde bulunan formu veya özelliği merak ediyorlardı. Bütün evrende her şeyin kendisinden geldiği bir töz veya öz olmalı ve bu ne olabilir? İlk öneriye göre Thales'in söylediğine göre her şey suydu. Thales'in neden her şey sudur dediği ile alakalı Aristoteles şöyle bir yorum yapıyor. E, canlılık sudan geliyor. Su varsa hayat var. Dolayısıyla su olmadan hiçbir şey olamayacağına göre e, her şeyin özünde su olmalı. Aynı zamanda su buharlaşabiliyor. Yani gaz gibi uçabiliyor. Ya da katılaşabiliyor. Yani buza dönüşebiliyor. E, kendi halinde kaldığı zaman da sıvı yani su hem katı hem sıvı hem gaz olabiliyor e, evrendeki her şeyde öyle değil mi zaten katı sıvı gaz demek ki her şey su eh maddeyle alakalı pek bir bilgiye sahip olmadıklarını ve 2500-2600 yıl önce bunları konuştuklarını hesaba katarsak bence bayağı isabetli fikirler örneğin yine Anaksimenes her şey havadır demişti çünkü insanlar ve canlı varlıklar yine hava yoluyla hayattalar. Yani nefes almak sayesinde hava olmasaydı olmayacaktık. E aynı zamanda hava yani ruh o zamanki anlayışa göre canlılık veriyor. İnsan öldüğünde son nefesini veriyor ve son nefesle ruh gidiyor. Demek ki hava ruhla alakalı. Zaten Yunanca'daki psike kelimesi hem ruh hem de soluk yani hava anlamına geliyor. Bu Arapçada da benzerdir. Nefs ve nefes aynı kökten gelirler ve nefes bildiğiniz soluk nefse ruh veya özgür irade anlamına gelir. Aslında bu töz bizim bugün atom altı parçacıklara sicim teorisine veya Higgs bozonuna yüklediğimiz anlamları barındırıyor. Örneğin Demokritos her şeyin özünde olan tek bir parçacık var demişti. Bir şeyi milyon defa bölseniz, ve artık bölünemeyecek kadar ufalsa ne olur? Bir şeye yeterince yakından bakarsak ne görürüz? İster suyu ister ateşi ister başka bir şeyi alın ve bunları sonsuza kadar bölün. Artık bölünemeyecekleri bir forma geldikten sonra hepsi aynı görünecektir ve bu bölünemez olan şey her şeyin özünde olan varlıktır. Bu varlık atomdur. Zaten atom da atomos yani bölünemez demektir. Tabi geçtiğimiz yüzyılda atomu da parçalamayı başardık biliyorsunuz. Artık kuantum fiziği tartışıyoruz. Ama bunu oturup 2500 yıl önceki bilimle tartışmak mümkün olmazdı. Bu açıdan Yunan felsefesi tözü arayarak bir bakıma bilimi başlatmış oldu. Antik Yunan'da yine çeşitli sebeplerle her şeyin ateş olduğunu söyleyen ve bunu bir mantığa dayandıran Heraklitos veya her şey apeiron'dan gelmiştir yani sınırsız, sonsuz bir şeyden var olmuştur diyen Anaksimandros gibi insanlar da vardı. Ama konumuz bunlar değil. Konumuz Pisagorcular ve Pisagorcular evrendeki ana ilkenin yani arkenin sayı olduğunu öne sürmüşlerdi. Ateş değil, su değil, sayı. Aristoteles bunu şöyle aktarıyor. Pisagorcular diye adlandırılan kişiler matematiğin ilkelerinin her şeyin ilkeleri olduğunu düşünmüşlerdir. Bu ilkeler arasında sayıların doğaları gereği ilk şeyler olduklarından var olan veya varlığa gelen şeylerle sayılar arasında birçok ve onlarla ateş, toprak ve su arasında olduğundan daha fazla sayıda benzerlikler bulunduğunu düşünmelerinden dolayı sayıların öğelerinin her şeyin öğeleri olduğunu ve bütün göğün bir ahenk ve sayı olduğunu düşünmüşlerdir. Anlaşılacağı üzere Pisagorcular için sayı bizim sayı olarak düşündüklerimizden farklıydı. Onlar sayıları bizim gibi harflere benzeyen sembollerle ifade etmemişlerdi. Sayılar bizim için soyutken onlar için uzaysaldı. Onların anlayışında bir noktayı, iki çizgiyi, üç yüzeyi ve dört ise katıyı ifade etmekteydi. Ayrıca onlar bizim gibi rakamlar kullanmıyorlardı. Bir yerine bir nokta, iki yerine iki nokta gibi bir yöntemleri vardı. Bunun yanında her şeyin sayı olduğunu söylemek, her şeyin noktalardan veya birimlerden meydana geldiğini ve birlikte ele alındığında bütün uzayın bir sayı oluşturduğunu ifade etmek demekti. Bu görüş bugün tıpkı bir bilgisayar yazılımının sıfır ve birlerden oluşması gibi veya Matrix'te her şeyin sadece kodlardan sayılardan ibaret olması gibi anlaşılabilir ki anlaşılmıştır da sayılar öğretisinin müzikle daha doğrusu sesle de epey bir ilişkisi vardır. Pisagorcular müzikte sesler arasında gördükleri aralıkların ve oranların gök cisimleri için de geçerli olduğunu düşündüler ve evrenin merkezinden itibaren gök cisimlerinin uzaklıklarını yani güneşin, ayın ve yıldızların uzaklıklarını müzikteki 3 tam aralığa yani oktav, kuint ve kuarta özdeş kıldılar. Bu arada onlar bir gök müziğinden de söz ettiler. Bu görüşe göre gök cisimleri Uzayda dönerlerken ağırlıklarına ve yörüngelerindeki dönüş hızlarına göre farklı ama birbirleriyle uyum içinde olan seslerden meydana gelen bir melodi gerçekleştirirler. Fakat bu melodi ilahi bir melodi olduğu için ölümlü varlıkların kulakları tarafından duyulamaz. Ayrıca Aristoksenes'in verdiği bilgiye göre Pisagorcular tıpkı bedenin sağlığını korumak veya ona sağlığını geri kazandırmak için tıbbı kullandıkları gibi ruhu arıtmak için de müziği kullanırlardı. Yani müzik ruhun gıdasıdır anlayışını pratiğe dökmüşlerdi. Pisagorcular sayının öğelerinin çift olan ve tek olan olduğunu, bunlardan tekin sınırlı, çiftin sınırsız olduğunu, bir olanın onların her ikisinden de çıktığını, sayının ise bir olandan çıktığını ve tüm evrenin sayılardan ibaret olduğunu ileri sürmüşlerdi. Pisagorcu okul iki paralel sütun içinde toplam 10 ilke sıralamıştı. Bütün bu ilkeler, Doğru ve eğri gibi, aydınlık ve karanlık gibi zıtlıklardan meydana geliyordu. Anlaşılacağı üzere bu öğretiler tıpkı Taoizm'de de olduğu gibi dualite mantığına dayanıyordu. Pisagor'un eğitim sisteminde göze çarpan diğer bir özellik ise okuluna kadınları da kabul etmesiydi. Bu garipti çünkü Yunan geleneklerine tersti. O dönemde Sparta dışında hiçbir poliste yani Yunan şehrinde kadınlara eğitim verilmezdi. Ayrıca Pisagorcu öğrenciler derslerden sonra toplanır, beraber yürüyüşe çıkar, vücutlarını yağlar, gün boyunca şarap içmez ve akşam üzeri hep beraber duş alırlardı. Hatta birbirlerini yıkarlardı ve daha sonra akşam yemeği için bir araya gelir ve yine derslerden konuşurlardı. Son bir ayrıntı olarak Pisagor ruh göçüne inandığı ve et yemediği için öğrenciler de et yemezlerdi. Paganizme giriş videosunda spritüelistlerin de genellikle vejeteryan olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Çünkü bütün evren ruhsa ve her şey bir ise o zaman bir hayvanı yemek onun tekamülüne engel olmak demektir. Benzer şekilde Pisagor'da ruh göçü fikrinde aynı şeyi savunur. Ruh göçü görüşüne göre ruh bedenler arasında dolaşan bir şeydir. Yani bedenden ayrı bir varlığa sahiptir. Hatta Pisagor'un bir gün yolda dövülen bir köpeği gördüğü ve engel olmaya çalıştığı, durum o köpeğin içinde benim yıllar önce ölen falanca arkadaşımın ruhu var dediği bile söyleniyor. Yani yaratılanı severiz yaratandan ötürü mantığıyla bütün varlığa aynı bakma anlayışı var. Çünkü ben bugün bir kadına veya bir hayvana eziyet ediyorum. Erkek olduğum için kendimi özel zannediyorum. Halbuki önceki hayatımda ben de bir hayvandım, bir kadındım. Ve öldükten sonra da yeniden Kadın olarak dünyaya gelme ihtimalim var. Öyleyse kadın olduğumda bir eziyete maruz kalmak istemiyorsam bu durumda kadınlara da eşit davranmam lazım. Çünkü esasında kadın veya erkek olmanın pek de bir önemi yok. Önemli olan ruhtur. Çünkü ruh insan varlığının temel özünü oluşturur. Ve madde ve beden diye adlandırdığımız bu fiziksel ortam ruh için kötülüktür. Bu mantıktan iki öğreti çıkarılabilir. Birincisi evrende iki töz olduğu görüşüdür ve bu görüş daha sonra Descartes tarafından kabul görmüştür. Eskiden evren ya komple ruhtur ya da komple maddedir diye düşünüyorlardı. Descartes ise beden ve ruh arasında bir ayrıma gitmişti. Gerçi Descartes'in ruhu ruhtan ziyade zihindi, bilinçti ama neticede bu mantık Pisagorcu mantığa dayanıyordu. Pisagorcu mantıktan çıkarılabilecek ikinci görüş ise ruhun asıl gerçek olduğu ve maddenin sahte olduğu görüşüydü. Ki bu da daha sonra Platon'un kabul edeceği görüştür ve Platon buradan hareketle idealar veya formlar dünyası diye bilinen bir görüş ortaya atmıştır. Bu görüşe göre hakikat dediğimiz şey idelerdir. Maddesel ortam bir yanılgıdır. Ve insanlar hayatları boyunca hiçbir rengi veya objeyi görmemiş, adeta bir mağaraya kapatılmışlardır. Ve varlıkların gerçek formunu değil, duyu organlarının onlara aktardığı sahte formunu görmüşlerdir. Yani biz bir bakıma Matrix'in içindeyiz. Her şey mutlak olan varlığın düşüncesinden yani idealarından ibaret. Zaten ide kavramı da buradan geliyor. Özetlemek gerekirse Pisagorcu felsefe, İnsanları çeşitli tarikat kurallarıyla bir araya getirmek, onları ruh öğretisine inandırmak, hayvan yememek ve ölümü reddetmek türünde öğretiler barındırdığı için insanları tabiat hakkında bilgilendirmek değil de günahlarından arındırmak hedefindedir ve bu yüzden diğer felsefe anlayışlarından ayrılır. Pisagor'a göre bütün doğa akrabadır. Dolayısıyla evren bir ve ebedidir ve kesinlikle tanrısaldır. İnsan ölümlü, ruh ölümsüzdür, ve her insanın içinde tanrısal bir parça vardır. Yani Pisagor'un Panteist olduğunu söyleyebiliriz. Bu görüş insana bir hayat amacı veriyor. Çünkü madem ki bizde ruh var, tanrısallık var ve bilebilme özelliği var, hayvanlardan farklıyız. E bu durumda içimizdeki tanrısal yönü kullanmak ve tanrıya yönelmek zorundayız. Yani böyle maddeyle, zevkü sefa ile bir şeylerle uğraşmak değil de, Tanrı gibi olmak, ona öykünmekle uğraşmak zorundayız. Pisagorcu eğitimin temeli zaten budur. Tanrısal olan tarafa, bilgiye yönelmektir. Çünkü Tanrı her şeyi bilen olduğuna göre bilgi edinmek, öğrenmek yani ilim kazanmak Tanrı'ya benzemektir. Hatta Pisagor kendisine Philosophos yani bilgi peşinde koşan kişi diyen ilk kişidir ve Phileosophia yani bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe kelimesini de o icat etmiştir. Çünkü bilgi tanrıdan taşmaktadır ve tanrıdan gelen bilgi somutlaştığında bu evren soyutlaştığında ise ruh meydana gelmektedir. Pisagorculukta ruh ölünce yok olmayan ve bedenden ayrı olarak yaşamını sürdürebilen bir varlıktı. Bu varlık dünyadaki yaşamından önce sonsuz bir dinginlik durumunda bulunmaktaydı. Fakat işlediği günahlar yüzünden cezalandırıldığı ve Etten bir giysi içine hapsedilerek dünyaya gönderildi. Yani günahlı doğum öğretisiyle karşılaşıyoruz. Ki bildiğiniz üzere 500 yıl sonra Hristiyanlık ortaya çıktığında o da aynı öğretiyi savunacak. İnsan yasak elmayı yedi ve cennetten kovuldu. Dünyaya gönderildi. Bu yüzden daha doğuştan bütün insanlar cehennemi hak ediyor. Yani Hristiyanlığa göre bizim amacımız cennete layık olduğumuzu ispatlamak. Ve bunun da yolu İsa'yı kabul etmekten geçiyor. Hristiyan teolojisinin temeli budur. Bu öğreti uzak doğudaki karma ve kefaret öğretisiyle örtüşüyor farkındaysanız. Çünkü ruhun temel amacı doğmadan önceki tanrısal mertebeye arı hale geri dönmek oluyor. Bunu yapmanın da yöntemleri dünyevi zevkleri reddetmek, çeşitli şeyleri terk etmek tıpkı tasavvufta olduğu gibi ve kendinizi asketik bir mantıkla cezalandırmak ruhunuzu bilge hale getirmeye çalışmak. Örneğin papazlar evlenmezler, çocuk yapmazlar. Bunun yansımaları Hristiyanlığı bir yere kadar geçmiştir. Ha Pisagorcular öyle değillerdir. Onlar cinsel birleşmeyi ilk günah olarak görmezler ama yine kendilerini çeşitli şeylerden soyutlamışlardır. E iyi de ruhu tek bir hayatta temizlemek mümkün değil. Madem ki ruh sonsuz ve tanrısal, ben tek bir doğumla Tek bir hayatla ruhumu temizleyemem. Öyleyse ne yapmam lazım? Sürekli her doğduğumda, her reenkarnasyonda ruhumu biraz daha temizlemem lazım. Yani burada tekamül anlayışı devreye giriyor. Pisagorculukta da bu son derece yaygındı. Hatta bu tanrıyla birleşme, temizlenme, en son, en parlak haline gelme evresi dünyanın hemen her yerinde benzer şekilde kabul gördü. Kimileri buna fenafillah, yani Tanrı ile birleşme, Tanrı'da yok olma, yanma, kendini unutma, kimileri ise nirvana yani erme demişlerdir. Çeşitli dinler buna cennet de diyorlar. Sonuçta cennet nihai amaç ve hiçbir şeyin eksik olmadığı mükemmel bir ortam. Bu açıdan Pisagorcu felsefenin ne kadar din özelliği kazandığı belli. Tekamil öğretisi, reenkarnasyon öğretisi, asketizm, varoğlu var yani... Resmen bir dinde olması gereken hemen her şey Pisagorculuk anlayışına girmiş. Adam diğer filozoflar gibi öyle madde nedir, iyi nedir, ahlak nedir diye sormakla yetinmemiş, bir tarikat kurmuş ve bu tarikat öyle büyümüş ki İtalya'ya kadar gitmiş. Yani resmen antik Yunan'da FETÖ haline gelmiş. Devam edersek Pisagorculukta beden sadece etten bir giysi gibi görülmüş, ruhu taşıyan bir araç sayılmış ve ceset anlamına gelen soma kelimesiyle ifade edilmiştir. Bedenin ve dünyanın bu kadar değersizleşmesi, öteki dünyaya yatırım yapmak ve bir tek orası için yaşamak yani mürit olmak mantığını getirmiştir. Dolayısıyla Pisagorcu okul Miletos felsefesinden baya bir uzaklaşmıştır. Yani Pisagorcu anlayış ve antik Yunan anlayışı paralel değildir. Çünkü antik Yunan'da bilgiyi yaymak, hatta para karşılığı felsefe yapmak gibi bir takım anlayışlar vardı. Sofistler yaygındı ama Pisagor'da bilgi yalnızca hak eden tarafa verilirdi. Ve herkes de bilgiyi hak etmezdi. Hatta Pisagorcular kendi aralarında bile ayrılıyordu. Akuzmatiki ve Matematiki diye bölünen iki öğrenci grubu vardı. Akuzmatikiler yalnızca tarikatın belli kurallarını öğrenmiş, buna riayet etmiş... Mürit haline gelmiş belki düşük IQ diyebileceğimiz tiplerdi ama matematikler alimdi. Onlar her bilgiyi edinebilir ve eğer yeterince eğitilirlerse her türlü denklemi çözebilirlerdi. En azından inanç buydu. Yani uzak doğudaki kast sistemi kadar olmasa da bir tabakalaşma olduğunu görüyoruz. Kendi aralarında bile avam tabaka ve havas tabaka ayrımı yaptıklarına göre Kendileri gibi olmayanlara Allah bilir nasıl gözle bakıyorlardı. Herhalde bizim dinciler gibi bunlar cahil cühela adamlar, bunların hepsi yanacak diyorlardı. Pisagor bir yanı rasyonel, diğer yanı mistik dogmalara dayalı bir sentez oluşturmuştur. Ve bu sentez çok sonraları İslam coğrafyasında bile etkinliğini sürdürmüştür. Örneğin İhvanel Safa'da Pisagorculuğun izleri çok şiddetli bir biçimde görülüyor. Adamlar resmen Pisagorcu meşaleyi taşımaya and içmişler. Öyle ki kendi yollarının en doğru yol olan Pisagorcu filozofların yolu olduğunu ve hatta imamlarının da Pisagor olduğunu belirtmişlerdir. Yine Muhyiddin İbn-i Arabi'de falan da Pisagorcu teorinin etkilerini görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse şöyle bir alıntı yapalım. O bu mevzuya önem vermiş ve buradan Tanrı'nın varlığını kabul etmiştir. Zira her şey ondan çıkmıştır. Ve ona dönecektir. Onların bu metodu, onları tanrının sıfatlarını ve fiillerini bilmeye sevk etmektedir. Dahası da var ama kısa kısa geçelim. Çünkü zaten Fahrettin el-Razi'nin eserlerinde ve daha birçok kişi de zaman zaman Pisagorculuk esintileri görebiliyoruz. Yine de bir alıntı yapmak gerekirse şu paragrafa bakabiliriz. İkinci fırka Pisagorculardır. Bunlar ilkelerin birliklerden doğan sayılar olduğunu söylemişlerdir. Zira bileşiklerin meydana gelişi basitlerle olup basitlerin her biri kendi özü bakımından bir olduğunu ileri sürdüler. Zira mahiyet birlik ile beraberdir. Şayet birliğe vazı arız olursa nokta olur. İki nokta birleşirse çizgi olur. İki çizgi birleşirse yüzey olur ve iki yüzey de birleşirse cisim olur. Böylece cisimlerin başlangıç noktasının birlikler olduğu ortaya çıkar. Burada Pisagor'un az önce verdiğimiz 1, 2, 3 ve 4 ile alakalı örneklerinin tamamen kabul edildiğini görebiliyoruz. İslam aleminden daha saymayayım çünkü hemen her sufiste yani tasavvufçuda Pisagorculuğun izleri görülüyor. Hatta şu vahdeti vücut kavramı bile direkt Pisagor'un her şey bir teorisinden geliyor. Bu açıdan Pisagor, spritüelistler için de önemli bir kaynaktır. Öyle ki Pisagor'un, Gök cisimlerinin yaptığı hareketlerin bir titreşim yarattığı, dolayısıyla yıldızların ve gezegenlerin müzik veya sayı ile ifade edilebilecekleri iddiasına benzer şekilde spiritualistler de yaratılışın sayı veya sesle meydana geldiğini söylerler. Böylece Bakara suresi 117. ayette geçen ol der olur ifadesindeki ol emrinin de mistik bir karşılığını bulmuş oluyoruz. Ol bir sestir, bir logos yani Hristiyanlık anlayışına göre sözdür. Ve bu söz yaratılışı mümkün kılar. Yine devam edersek Türk Altay Yaratılış Destanı'nda Ak Ana ve Ülgen arasında şöyle bir diyalog geçer. Ak Ana Ülgen'e yaratmak istiyorsan Ülgen şu kutsal sözü öğren. De ki hep yaptım oldu der ve Ülgen'e nasıl yaratması gerektiğini ol sözüyle öğretir. Daha sonra Ülgen ol der ve evren meydana gelir. Konuyla alakası yok ama Tolkien'de Silmarillion kitabının girişinde tek tanrı olan Eru'ya evreni müzikle yarattırmıştı. Hatta ilk sayfalar hep müzikal bir şekilde ilerliyordu. Belki Tolkien de buradan ilham almış olabilir. Toparlarsak Pisagorculuk bir felsefe anlayışı olmaktan çıkmış, tamamen bir dine dönüşmüş ve kutsal kitapmışçasına hayatınızın 24 saatini belirlemeye başlamıştır. Öyle ki Pisagorcu öğrenciler derslerden çıktıklarında acaba bugün hangi hatayı yaptım, acaba bugün hangi ödevimi yerine getirmedim, acaba bugün ödemem gereken nasıl bir kefaret var diyerek sürekli öteki dünyayı ve günahlarından arınmayı düşünüyorlardı. Yani Pisagorcu öğrenciler öyle mangal yerlerken ne olacak bu dünyanın hali Ahmet ne yapacağız falan diyen böyle bir felsefe anlayışına sahip olan kişiler değillerdi. Gerçek anlamda bir tarikat müridi gibi yaşıyorlardı. E, takdir ederseniz ki bu insanların sayısı ne kadar çoğalırsa bu o bölgedeki yönetim için o kadar tehlikeli. Çünkü bu insanlar bu dünyayı bırakmışlar. Öteki dünyaya yatırım yapıyorlar ve taht oyunlarındaki septimler gibi lideri, kralı tanımıyorlar. Bunların tek bir kralı var. O da Pisagor. Tek bir peygamberleri var. Tek bir hocaları var. Ve tek bir kişiden emir alıyorlar. Eh nitekim Pisagorculuğun devlet için tehlikeli hale gelmeye başlamasıyla... Görüldüğü kadarıyla Pisagorculuk dağıtıldı. Yani temizlendi. Dolayısıyla Pisagor gerçekten tehlikeli biriydi o dönem için. Ve ne kadar tehlikeli olduğu, ne kadar tanrısallaştırıldığı, o öldükten sonra 100 yıl bile geçmeden ortaya çıkan hikayelerden anlaşılabilir. Ve bu bir problemdir. Çünkü Pisagor'la alakalı öyle anlatımlar vardır ki hangisi gerçek, hangisi doğru ayıklamak mümkün değildir. Dini tarikatlara özgü bir tavırla tıpkı birçok rubayinin Ömer Hayyam'a atfedilmesi gibi Pisagorculukta yer alan tüm öğretiler direkt olarak tarikatın kurucusuna yani Pisagor'a atfediliyor. Dolayısıyla hangi fikrin gerçekten Pisagor'a ait olduğunu belirlemek oldukça güç. Ama bütün bunlara rağmen Pisagor'u kötüleyen pek bir kaynak yok. Hatta gelen geçen övgü yağdırıyor. Örneğin Porfirios'un Yunan filozoflarını konu aldığı metninde şöyle bir pasaj var. Onların arasında engin bilgili bir adam vardı. Aklın en büyük servetini edinmişti. Her türlü akıl işinin eşsiz ustasıydı. 10 ya da 20 kuşak sonrasını bile kolayca gördü. Bir tek bu değil tabii ki. Pisagor gerçekten de tüm dönemler boyunca en bilgili, en akıllı kişi olarak anılmıştır. Hatta tanrılarla karşılaştırılmıştır. Onun beden alarak yeryüzüne inen bir tanrı olduğunu... Veya aynı zamanda iki yerde birden görünebildiğini bile söyleyenler olmuştur. İslami adıyla söylersek Pisagor'a tayyi mekan yaptıranlar bile vardır. Kısacası şeyh uçmamış, mürit uçurmuştur ve Pisagor eleştirilmesi mümkün olmayan biri haline gelmiştir. Pisagor'un o ne söylerse doğrudur türünde bir lidere dönüşmesi konusunu Kikero şöyle aktarıyor. Aktarılanlara bakılırsa Pisagorcular bir tartışma sırasında herhangi bir görüşü benimsediklerinde onlara neden o görüşü savundukları sorulunca hep üstad böyle söyledi diye cevaplarlardı. Üstad dedikleri de Pisagor'dan başkası değildi. Devam edersek Pisagor'un şöhreti hakkında Sokrates şunları söylüyor. Onun ünü diğerlerinin ününü o kadar geçti ki tüm gençler onun öğrencisi olmak istediler. Kimse onun yargılarına güvensizlik duymadı. Şimdi bile onun öğrencisi olmak isteyenler sustukları için daha büyük ün yapmak uğruna konuşanlardan bile daha çok ün sahibi oluyorlar. Yine Bertrand Russell, Pisagor için gelmiş geçmiş en önemli insan demiştir. İyi de bu adam niye bu kadar ünlü, niye bu kadar çok seviliyor ve saygı duyuluyor diye soracak olursak gösterilen sebeplerden bazıları şunlar. Birincisi çok erken bir dönemde yaşıyor. Yani o kadar felsefe gelişmemişken, bir felsefe geliştirmeyi başarıyor, önder oluyor. E zaten tarikat kuruyor yani, oradan bile anlamak lazım. Gerçi her tarikat kuran zeki veya felsefe birikimine sahip insan değil ama eh, o dönemde öyleydi. İkincisi, Yunan dünyasına aritmetiği getiren kişiydi. Gerçi daha önce söylemiş olmam lazım. Bu aritmetik gibi ya da Pisagor teoremi gibi şeyleri Mısır'dan çaldığını söyleyenler de var yani Hindistan'da, Mısır'da bir takım geziler yaptığı, oradaki rahiplerden özel sırları öğrendiği ve daha sonra bu sırları getirip Yunan dünyasında yaydığı ve tarikat kurduğunu söylerler. Ama neticede öyle bile olsa Yunan camiası için önemli biri olduğunu herkes kabul eder. Tabi aktardığımız üzere Pisagor o kadar abartıldı, o kadar yüceltildi ki sonraki yazarlar belki bu eserlerden etkilenmiş ve Buğulu bir kafayla, yanlış bir bakışla onu abartmaya devam etmiş olabilirler. Yani adam 3 ise 5 yapılmıştır. Öyle gitmiştir. Yani bununla alakalı da tonla rivayet var. Yani sırf Pisagor'u insanüstü bir şey göstermek için kalçasının altından olduğunu söyleyenler bile var. Neredeyse adama kanat takacaklar. Hatta şöyle bir rivayet vardır. Pisagor söylendiği üzere İtalya'ya gittiği dönemlerde... Kendisine bir yeraltı mezarlığı yaptırır daha doğrusu bir oda yaptırır tıpkı çilehane gibi ve oraya kapanır aylarca çıkmaz ne yemek yer ne su içer buna rağmen ölmez ve aylar sonra yukarı çıktığında soranlara Hades'ten geldiğini söyler yani Yunan anlayışındaki yeraltı dünyasından bir bakıma cehennemden ve bir deri bir kemiktir aylarca yemek su yemediği halde hayatta kalmayı başarmıştır. Tanrılarla görüşmüştür. Bu da Ahmet Yesevi'nin kendisini 60'lı yaşlardan sonra çilehaneye kapatması ve orada uzun yıllar kalması sürekli ibadet etmesine örnek gösterilebilir. Yani aslında bizim menkıbeler veya tasavvuf alimleriyle alakalı anlatılan olaylar Yunan dünyasından geliyor da olabilirler. Kaldı ki zaten tasavvufçuluk veya şeyhçilik anlayışı gördüğünüz üzere Pisagor'dan geliyor. İlla ki onunla alakalı rivayetler de tıpkı Tayyi Mekan örneğinde olduğu gibi daha sonraki alimlere, üstatlara atfedilmiş olabilir. Ama Pisagor'un sırf abartıldığını, büyütüldüğünü söylemek de doğru olmaz. O elbette başarılı, zeki, son derece önemli birisiydi ki bu yüzden bugüne kadar gelmeyi başarmıştı ve Tales'in yanındayken çok önemli bir şey öğrenmişti. Zamanı iyi kullanmak. Zaten bu yüzden... Zamanı değmeyecek şeylere heba etmemek, harcamamak ve bilgiyi hak etmeyenlere bilgiyi vermemek şeklinde bir anlayış geliştirmişti. Şu havas ve avam ayrımı aslında buradan geliyor. Hani hala vardır tasavvufta. Avam tabaka halktır, cahildir. Bunlar anca cennetle, cehennemle, dinle, korkuyla veya ödülle yönetilebilir. Ancak onlardan anlarlar. Onlara ilimden, felsefeden bahsetmek anlamsızdır. Çünkü zekaları kaldırmaz. Ama havas tabaka alim olmaya yatkındır. Ve onlar müteşabih ayetleri de yorumlarlar. Allah'ın söylemeye çalıştığı gerçek şeyleri de çözerler. Ve dolayısıyla Pisagor'un ne söylemeye çalıştığını da bilirler. Ama tabi Pisagorculukta biraz değişik anlayışlar da vardı. Hani pek akla mantığa yatmayan. Örneğin... Havada daimon ve kahraman adı verilen ruhların olduğunu ve insanlara rüyaları bunların gönderdiğini, hastalıkları da bunların yolladığını düşünüyorlardı. Şimdi bakınca biraz saçma geliyor. Ne alaka diyorsunuz? Ama o dönemlerde bu gayet yaygındı. Örneğin Mezopotamya inançlarında da yine hastalıklar kötü varlıklardır, ruhlardır. Hatta orta çağda bin yıl önce bile kara veba ortaya çıktığında bunun bir zebani salgını olduğunu söyleyenler vardı. Yani cehennemin kapıları açıldı. Kötü ruhlar bizi ele geçirmeye geldi. Yani bunu bir yere kadar akla mantığa uydurabiliyoruz. Çünkü o dönemde bütün dünya öyle inanmış ve uzun bir süre öyle inanmaya devam etmiş. Ama sofranın altına düşen şeylere kırıntılara dokunmamak veya beyaz horozlara yaklaşmamak, onları ellememek gibi yani bir bakıma... Domuz yememek veya tuvalete sol ayakla girmemek gibi öğretilere de sahipler. Bu bakımdan biraz akla mantığa aykırı bir anlayışları olduğunu da söylemek lazım. Sonuç olarak Pisagorcu cemiyetin tutucu özelliği, siyasal alanda gittikçe artan nüfuzları, kadınları cemiyete dahil etmek, et yememek, ruhun ölümsüzlüğüne ve reenkarnasyona inanmak, ve resmen bir filozof kralmışçasına Pisagor'u yüceltmek geleneği ve bu videoda konu uzamasın diye bahsetmediğim toprak aristokrasisi taraftarlığı gibi tutumlar bir süre sonra cemiyetin bulunduğu bölgelerde büyük bir ayaklanma çıkmasına sebep oldu. Bu ayaklanma sonucunda Pisagorcuların neredeyse hepsi öldürüldü ve tarikat tamamen dağıtıldı. Pisagor'un bu ayaklanmadan sonra Metapontum bölgesine sığındığı ve M.Ö. 500'de öldüğü düşünülüyor. O öldükten sonra 150 yıl kadar Pisagorcu öğretiler gizli saklı bir şekilde yaşadı. Örneğin Platon gibi kişiler Pisagorcu bir takım öğretileri geliştirdiler ama bunlara Pisagorculuk diyemeyiz. Yine de Pisagorculuğun birinci döneminin Platon'un ölümüyle kapandığı kabul ediliyor. Yeni Pisagorcu dönemse başka bir video konusu. Her neyse. Sanırım Pisagora ve Pisagorculuğa epey bir değindik. Daha sonra bu şekilde Platon'a, Aristo'ya, Heraklitos'a, Parmenides'i yani birçok filozofa da video çıkartmayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.